Arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, araştırma teknikleri ve akademik danışmanlık dersinde inşallah bir arada olacağız. Emel Gazel, Emine Arlı, Emine Danacı duyuyor musunuz? Size de hayırlı akşamlar olsun. Peki. Herkes iyidir inşallah. Karanlık gözüküyor hocam. Işık yok mu? Var da. Işık arkada olduğu için herhalde ondan. Işık var. Peki. Arkadaşlar iyisiniz inşallah. Bir aramazlık yok. Peki. Bende hamdolsun iyiyiz. İşte bir yağmurlu İstanbul akşamında inşallah birlikte sohbet edeceğiz. Baya bir trafik vardı zor geldik eve. Ben gibi belki yolda olan başkaları da vardır o sıkıntıyı çekmişsinizdir. İstanbul'da böyle yağmur yağdı felaket oluyor tabiri caizse. Ee, arkadaşlar bir haftadır ders yapıyoruz. Melek yani ne demek istediğimi anlaman lazım. Tabii ki yağmur felaket değil ama nereye yaz ne yazdın? Simele ikinci hocam metin okumayacağız nasılsa sohbet edeceğiz madem şu yazdığımız yeri büyütmeniz mümkün mü? Neresi Melek? Tamam. iyi büyüttük. Heh, tamam. Şimdi güzel oldu. Hatta şöyle çeksek biraz daha büyür mü acaba? Yok. Peki. Evet. Ee, arkadaşlar. Tabii ki yani bu ders dersin bir e, hedefi var, bir e, programı var. Ee, biraz sonra onlar üzerinde duracağız ama tabii ki e, bu dersi koyuş nedenlerimizden biri de e, sizin e, dersler esnasında veya ders işlenirken ya da e, benzer nedenlerden dolayı e, bir sıkıntı bir problem yaşamışsanız eğer onlara e, burada birlikte değinmek, çözebildiklerimizi çözmek, çözemediklerimizi Avzev'teki hocalarımızla birlikte değerlendirmek. Yani e, sizlere e, burada rehberlik yapmak. Bunun yanında bir de e, yani arkadaşlarımızın bazıları yüksek lisans düşünüyor. Gelip sınavlara giriyorlar. Her sene e, bizim yaptığımız sınavlara ili tam mezunu birçok arkadaşımız gelip başvuruyor ve işlerinden kazananlar da oluyor. Epey kazananlar var zaman zaman sağ olsunlar yanıma geliyorlar. Neredeyse her gün ili tam mezun olup da bizim burada yüksek sans yapan bir iki arkadaş gelip selam veriyor. Ben de tabi mutlu oluyorum, seviniyorum. Murat biraz daha büyüksen sena olmaz. Daha da iyi olur Murat. Sağ ol Murat. Teşekkür ederim. İyi oldu. Ee, mesela arkadaşlarımız bu hafta hep e, derslere girememe konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Hatta telefon açanlarınız oldu. E, her derste burada mail, e, mesaj yazdınız. Hala öyle bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Allah razı olsun Murat ve diğer arkadaşlar e, her türlü yardımı vermeye hazırlar. E, maksat e, Gül Hanım diyor ki evet maalesef hala var diyor. Hatice de evet diyor. Hocam kayıtları izleyemiyoruz diyenler var Nurgül. Kendi grubumuza girerken özel toplantı uyarısı geliyor hocam diyor Zeynep. Nazife İSÜZEM'den derse giremiyoruz. Ee, evet. Murat Bey ilgileniyor hocam. Ee, arkadaşların mail atması yeterli. Evet. Ee, ben sizin telefonlarınızdan sonra Murat'la görüştüm. Allah razı olsun Murat Hocam kim bana mail atarsa ben hemen sorununu çözeceğim dedi. Zaten şu an o da bizimle birlikte bizi duyuyor, takip ediyor. Özelden de yazabiliyoruz diyor Melek Aksu. Evet arkadaşlar Murat Bey'e. Muratcığım istersen arkadaşlara mailini de at yaz. Nereden sana nasıl ulaşacaklar? Onu arkadaşlarımız görsünler. Murat sağ olsun görüştü. Bakın Murat adresini yazdı arkadaşlar. Bu adresten siz eğer Murat Bey'e mesaj atarsanız ne sorun varsa onu Murat çözecek. İnşallah rahat bir şekilde derslere girme imkanınız olacak. Çözeceğiz o sorunu yani. Çünkü derse giremezseniz, takip edemezseniz bu bir sıkıntı tabii. Zaten <gülüyor> bu sene biliyorsunuz %5 e, derse davamdan <gülüyor> puan alacaksınız o yüzden derslere girmeniz e, çok önemli e, lütfen bu sorunu yaşamayalım sorun yaşayan arkadaşlarımız Murat Bey ile temaz korusun Murat Bey'e mesaj atsın Murat inşallah yardımcı olacak sorun çözülecek. E, e, dersler yeni de başlaması mümkün mü hangi ha bütün derslerin mi Salih Evet, bir dakika önce Saliha'ya cevap verelim. Saliha, e, İssüzen, e, akşam saat biliyorsunuz 5'te yani normal mesai bitiyor. Bir saat sonra 6'da dersleri başlatıyoruz. Ve dersler aşağı yukarı saat 12'ye kadar devam ediyor. E, yani ondan sonrasına e, bilmiyorum bırakmak mümkün mü? E, bir de tabi hocaların da programları var. Yani ha, hocaya saat Altı uygun. Daha başka bir saate kaydırdığımızda sığmayabilir, sıkıntı olabilir. Yani mümkünse siz biraz zorla, zorlasanız e, ve derse gitseniz daha iyi olur. Çalışıyorsun zahle biliyorum ama zaten daha sonra takip etme imkanımız da var. E, Melek hocam geçen dönemki gibi her grubun kayıtlı canlı dersine, dersine dinlemek istiyoruz. Çok çok verimliydi o sistem. Melek bu yazını sanırım Murat da okuyor. Murat'cığım Meleğin talebine nasıl arkadaşlar onu pazartesi günü çözeceğiz inşallah. Bak duydunuz mu? Murat Allah senden razı olsun ve diğer arkadaşlardan tabii yardımcı oluyorlar. Melek, Murat çözecek inşallah. Dolayısıyla geçen seneki gibi rahat rahat izleyebileceksiniz. Diğer grupların kayıtlı derslerini de tamam onları inşallah çözecek inşallah. Murat, ondan sonra daha rahat girebilirsiniz. E artık Murat Bey'e dua edersiniz herhalde değil mi arkadaşlar? Şöyle Allah hayırlı bir iş nasibi, böyle yani işi gayet iyi de, yani gönlüne göre diyelim. Gönlüne, gönlüne göre bir iş versin inşallah Murat Bey'e e, diyelim. E, Hepimize sağlık saat afiyet versin diyelim. Evet, e, teknik bazı sıkıntılarımız olabilir. İnşallah onları yavaş yavaş çözeceğiz. Ee, Tabi pek çok öğrenciye bu sistemde e, hitap ediliyor. Bu sistemde hizmet veriliyor. Bazı aksatürklerin olmasını normal karşılamamız lazım ama zamanı inşallah düzelecek. Murat Bey en iyi teknik destek elemanı ilan etti. Murat Bey wow, Murat Bey bak görüyorsun en iyi e, teknik destek elemanı. Geçen e, dönemki arkadaşlar Murat yanlış mı hatırlıyorum? Murat Bey'e plaket verdiler galiba değil mi Murat? Böyle bir şey olmuştu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, evet. Gerçekten Murat çok yani, destek veriyor. Çok yardımcı oluyor. Hocam başka grubun dersine katılsak derse katılmış sayılır mıyız? Evet güzel bir soru. Nurgül ne diyor? Üçüncü sınıfta kayıtlı Arapça derslerini izleyememiştim. Kondiqteki problem olmuştu. O yüzden eksiklerim var. Üçün sınıfta kayıtlarını da izleyebilsek çok iyi etmiş oluruz Murat hocam. Peki Muratçım Nurgül'ü duydun. Yazdığını okuyup okuyabiliyorsun. İnşallah Nurgül'ün talebini de yerine getiririz. Evet, Hatice Aykut ama Zeynep'in sorusuna cevap veremedik. Ee, Zeynep, o soruya ben şimdi yanlış bilgilendirme yapmayayım. Deniz hocamız dönsün. Murat, sen o konuda bilgin var mı Murat. Yani başka grubun dersine katılırsa yine yüzde beşlik payı alacak mı bilmiyorum. Yani öyle bir şey gündeme gelmedi. Deniz Bey'le konuşacağız onu. Umarım olur yani. Maksat dersizlemeniz. Ee, ama yine de dediğim gibi e, Deniz Bey'le görüşelim. Deniz Bey Evet bak Murat da yazdı. Biliyorum Murat. Allah e, isteyen her arkadaşa nasip etsin. Deniz Bey kutsal topraklara gitti gitti Murat. Gitti. Dün gitti. E, şu an orada inşallah e, Hacı, Hacı olarak dönecek artık Deniz Bey. Hacı Deniz olacak inşallah Allah. Sizin de onun da hepimizin e, ibadetlerini kabul eder inşallah. Murat'ın yazdığı gibi kabul edilmeyebilir Zeynep ama yine de kesin cevabı Deniz Hoca döndükten sonra öğrenir yazarız inşallah. E, ama kayıtları sonradan izlediğiniz zaman puanı alabiliyorsunuz bunu Deniz Hoca söyledi. Evet... E, 161'in 003'ün sorusu. Kayıtları sonradan seyrettiğimizde derse katılmış sayılıyor muyuz? Evet. E, %5'lik puanı oradan alabiliyorsunuz. E, Gülhan'ın Kaya, İslam hukuku bazı ha, bir dakika bir sorumuz vardı. Sınavların tarihiyle ilgili onu söyleyeyim. Sınavlarımızın tarihleri belli arkadaşlar. E, yanlış hatırlamıyorsam 26-27 aralıkta finaller görünüyor. Fakat Deniz Hoca döndükten sonra onunla konuşacağım. Ben bir hafta sonrasını atmak istiyorum. E, eğer sizin için de bir sakıncası yoksa neden? Çünkü zaten 25 Aralık Cuma günü akşamına kadar fakültede dersler devam edecek. E, ve biz e, sizinle yüzde ders yapamayacağız. Ve bu sene bizim bütün sınıflarımız tıklım tıklım dolu hiç yerimiz yok. Ama 25'inde ders bittikten sonra... Eğer biz ondan sonraki haftaya program koyabilirsek, yüz yüze programı, yerimiz olur ve yüz yüze programlarımızı yapabiliriz. O yüzden ben Deniz konuşacağım. Eğer bir sakıncası yoksa bir hafta sonra yatacağım. Bilet almak isteyen arkadaşlarımız var. Bugün beni arayanlar oldu. Birazcık sabretsinler. Biliyorum promosyonlu biletler var, ucuz. Haklısınız, erkenden almak istiyorsunuz ama böyle bir dur. Yani sizin için yani eğer biz yüzde e ders yaparsak en azından İstanbul'daki arkadaşlar gelip izliyorlar. Hocalarıyla birebir görüşüyorlar. Soru soruyorlar. E, yani faydalı olduğunu siz söylüyorsunuz. Arkadaşlarınız hep söylediler. Faydalı oluyor dediler. E, o yüzden e, gene öyle yapmayı düşünüyorum. Evet. Geçen sene örgünlere çatışmıştı. Kötü olmuştu. Dediğiniz gibi olsa daha iyi. Çünkü geçen sene gene Böyle tam bizim derslerimizin devam ettiği döneme rast geldi. Mecburen öyle bir sıkıntı oldu. Başka üniversitede okuyoruz diyor Emine Danacı. Çakışmazsa iyi olur. Emine haklısın ama e, neticede biz burayı esas almak zorundayız. E, dolayısıyla inşallah çakışma olmaz ama burayı yani bizim fakülteyi, bizim programımızı esas almak zorundayız. Hatice Nur Ertük yüzde kaç gün olacak e, diyor. Yani geçen dönem 3 güne sığdırdık. Yani 3 gün 4 gün artık o şekilde. Hocam Hayef formasyon konusunda ne düşünüyor bilginiz var mı? Arkadaşlar Gök açıklama yaptı. Haberim var zaten sizinle onu paylaşacaktım. Ama Sümeyye sordu. Hayef bizim öğrencilerimize formasyon tabii ki şimdiki olduğu gibi verecek. Üstelik Hayef'e Hamdolsun çok sevdiğimiz, değerli bir dostumuz, kardeşimiz. Bizim fakültemizin bir hocası dekan oldu zaten. Bugün e, dekanlığı açıklandı. Prof. Doktor İrfan Başkurt hocamız. Bizim yıllardır beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. O Hayaf'e dekan oldu. Artık inşallah herhangi bir sıkıntı olmayacak. Daha rahat bir şekilde Hayaf'le de temaslarımızı sürdüreceğiz. E, bizim için iyi oldu. Ee, i̇nşallah İrfan hocamız hayırlı hizmetler sunar. Ee, i̇li tamlar asla Sümeyye. İli tamlar dışlanmayacak. İli ilgili sıkıntılar gene yanlış anlamayın ama ili tamlı arkadaşların e, gereksiz yere yazmış olduğu yazılardan ve açıklamalardan kaynaklandı. Şimdi Allah'a şükür yani azmaz rayına oturuyor. İnşallah e, daha da iyi olacak. Tamam arkadaşlar. Hayır Süme'ye hepsi aldı arkadaşlar. Geçen dönem bizden ister İli'tan, ister örgümden mezun olan bütün arkadaşlar aldılar. Ama bazı ilk ilk etapta az kontenjan verdiler. Bazı sıkıntılar yaşandı. Bazı arkadaşlarımız o yüzden Marmara'ya gittiler. Bazıları Yıldız'a gittiler. Ama sonra açıldı. Sonra bize de daha fazla kontenjan verdiler. Hiç kimse açıkta kalmadı. Ee, i̇nşallah bu de hiç kimse açıkta kalmaz. Bütün arkadaşlarımıza formasyon vereceğiz. Neval'in bir sorusu var. Hocam formasyon uzaktan olabilir mi? Benim bildiğim kadarıyla e, geçen e, dönem e, Deniz Bey ile Ekrem Bey gittiler. E, Hayef ile görüştüler. E, ve biz size böyle bir hizmet verebiliriz dediler. E, biz konuşmuşuz zaten Deniz hocalarla böyle bir şey diyeceğiz diyorlardı. Ama o zaman Hayef kabul etmedi. Niye etmedi bilmiyorum. Umarım bu dönem kabul eder. Tabii belki da kendine göre bazı yani sıkıntıları olabilir yani kolay olmayabilir, bilmiyorum. Ee, i̇nşallah e, Deniz Hoca dönsün gene konuşuruz bunu. İrfan Hoca'ya da konuşuruz. Eğer mümkünse arkadaşlara e, uzaktan eğitim yoluyla e, formasyon e, vermeye çalışacağız. Tabii hayatın bunu kabul etmesi lazım. Biliyorum uzaktan e, e, Okuyan çok arkadaşımız var. Onlar eğer uzaktan olursa rahatlıkla takip edebilirler. Buraya gelmeden. Çünkü İstanbul'da kalmak gerekiyor uzun süre. O da kolay olmuyor tabi. Zor oluyor. Tuğba'ın ışığı. Bir dakika Tuğba. Hocam ben Tuğba Çamçam. Misafir olarak girdim. Plaket vermedik. Huriye Abba. Hocayla misafirliğe girdik Murat hocaya ama slaytımızda yer verdik süper admin olarak Murat hocamız duymasın hocam diyor <gülüyor> Peki tamam tamam tuba tuba cancan hoş geldi tamam o da katılmış aranıza e, tuba yani Muratla Murat'tan saklayacak bir şeyimiz yok Murat bizim kardeşimiz e, yani o zaman bu senekiler duysunlar dediğimden biraz hani ee, bir şeyler ee, yani duysunlar ve yapsınlar iyi olur. Ee, Huriye duymadın mı? Duymadı sanırım hocam. Olsun. Tamam Huriye. duymasın Sonra biz konuşuruz onu. Peki Tuğba ve Huriye aramızdalar. Onlar da ee, e, size bazı şeylerde yani tavsiyede bulunabilirler. Geçen sene Tuğba geçen seneki temsilciydi. Kürede her zaman ona yardımcı oluyordu. Ee, vaziyet böyle arkadaşlar, yani inşallah e, e, formasyon konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Öyle mi diyorum? Bugün e, YÖK sayfasında ilan etti. E, henüz bize e, kontenjanlarla ilgili bir gelmedi. Bugün arkadaşlarımız beni arayıp hocam kaç kontenjan istediniz diye soruyorlardı. Hem İlitam'dan hem zaten Örgün'den de bir sürü gelip soran oldu. Biz arkadaşlar şu an dördüncü sınıfta kaç öğrencimiz varsa yani örgümde, İngilizce İlahiyat'ta ikinci öğretimde ve tamda toplam kaç öğrencimiz varsa onların biraz fazlasını istemiştik. Geçen sene yazılarımızı yazdık. Dolayısıyla bugün diyelim ki hani söz 400 yani diyelim ki 400 örgün ve ikinci öğretim öğrencimiz mi var? 500'de diyelim ki e, tam öğrencimiz var. E, 900, biz 1000 istemiş, istemişiz. Yani daha fazla istedik. Şu an rakamları tam hatırlamıyorum. Çünkü daha geçen e, Nisan gibiydi yazmıştık yazılarımızı. Ama kesinlikle mevcudumuzdan daha fazla istedik, daha az istemedik. İnşallah e, talepimiz aynen yerine gelecek. E, umarım bir sıkıntı olmayacak. Ayşe'ye o soruya biraz evvel cevap vermiştim. Heh, şimdi Melek çok güzel bir soru sordu. Gelelim bu dersin mahiyetine. Melek bir kere bir arkadaşları da duysun. Zaman zaman bu hususları konuşacağız. Yani hafta boyunca ben arkadaşlar. Çünkü sizin koordinatörünüzüm. Yani e, hocam Anadolu yakasında oturuyorum. Marmara Üniversitesi'nden formasyon almak istiyorum. Ne ile ölçülecek ne yapmalıyım? Ee, tabii ki notlarımız önemli. Ee, ondan sonra e, ALES var. Yani e, diğer arkadaşlarımız bu sene Marmara'ya bayağı giren arkadaş oldu. Ee, onlarla da temas kurarız. Hangi şartlarda girdiler? Yani diploma notu. E, bir de şey, tabii diploma notu ile girdiler arkadaşlar. ALES yok mu Duhriye? Bu sene ALES yoktu. Ha bak diploma notu ile girmişler. O ne güzel. Ales kalktı hocam diyor Sümeyye. Güzel. O zaman e, ne yapın? Çok çalışın. Notlarınız yüksek olsun. Alttan dersin var. Sorun olur mu? Süme, e, Tuba, bu soruya sen cevap ver. Tuba Çemçem cevap versin bu soruya. E, huriye sorun olmaz hocam diyor. Bak, Tuğba diyor ki sorun olmaz. Çünkü Tuba zaten şu an acık macık öyle bir şey yaşıyor galiba değil mi Tuba? Neyse kimse duymasın Tuğba. Bak kimse duymuyor. İkimizi söylüyoruz. Bak Tuğba yıldızdan alıyor zaten. Ee, bak Sumeya diyor ki sorun olursa Tuğba hocanın yanına gidebiliriz. Evet yardımcı olur arkadaşlar. Peki. Ha, şimdi dediğim gibi hafta boyunca böyle ıı, konuşacağız. Ben diyeceğim arkadaşlar ne tür sıkıntılar yaşadınız, ne tür sorunlar yaşadınız siz onları bana aktaracaksınız. Ben burada kendim çözebildiklerimi çözerim. Çözemediklerimi işte gibi Deniz Hoca ile diğer hocalarımızla görüşürüz. Ona göre sizin taleplerinizi karşılamaya çalışacağız inşallah. Ama asıl bu dersi niye koyduk? Bu dersi arkadaşlar araştırma nasıl yapılır? Ondan sonra alan nasıl belirlenir? Ondan sonra bu alanın içerisinde akademik kariyer nasıl yapılır, neler yapmak lazım bunun için. Ana hatlarla bunları konuşacağız sizinle. Bu arada tabii ki size bazı ödevler vereceğiz. Makale incelemesi yapacağız, kitap tanıtımı yapacağız, kitap incelemesi yapacağız, tez incelemesi yapacağız. Örnek tezler getirip göstermeye çalışacağız. Ee, yani baya bir e, inşallah verimli geçecek. Bizim eskiden fakültede zaten böyle bir dersimiz vardı. Ee, bir soru var bakayım. Hocam tefsir dersindeki Arapça metinlerin tercümeleri ayrıca çalışmak için yayınlanacak mı? Hayır. Biz tercümeleri yayınlamıyoruz. Ama hani okuduğumuz tefsir metinlerinin bazıların tercümeleri var zaten piyasada. Oradan yararlanabilirsiniz. Ama biz tercüme yapmadık. Biz tercümelerimizi burada sizinle birlikte yapıyoruz. Ayrıca tercümelerini yapıp e, vermiyoruz. E, o yüzden takip edin. Eksik kalan yerleri gelip sorabilirsiniz. Başka hocalarımıza sorabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki bilen hocalar vardır. Allah aşkına artık eskisi gibi değil. Her tarafta Arapça bilen hocalarımız var. Yardımcı olurlar size Melahat, evet. Tüm bunlar uzaktan eğitimle olacak. Ama biz tabii ki uzaktan eğitim sistemine göre bunlar size vereceğiz. Mesela buraya bir makale yansıtacağız. Makaleye giriş nasıl olmuş? Geniş hang yani konu nedir? Makalenin başlığı nasıl seçilir bir kere? Başlık nasıl olmalı? Kaç harften oluşma, Kaç kelimeden oluşmalı? özelliği nasıl olmalı? Yani mesela efradının cami ayarını mani olmalı mı? Gibi. Yani o laf de açıklayacağız. Makalelerin özelliği nedir? Bilimsel makalelerin, akademik makalelerin işte özet nedir? Ee, anahtar kelimeler nedir? Nasıl e, tespit edilir? Makaleye giriş nasıl yapılır? Nelerin üzerinde durulur? Sonra sonuç nasıl elde edilir? Falan bunları inşallah e, sizinle işleyeceğiz. Sonra Kitap, yani akademik kitaplar, akademik tezler nasıl hazırlanır bunları aynı şekilde işleyeceğiz. Sempozyumlara bildiri nasıl sunulur bunları e, işleyeceğiz. E, bunları e, tabii ki işlerken kastımız ne? E, tabii bu arada mesela size, sizden de örnek metinler yazmanızı isteyeceğiz. Mesela ben her arkadaşımıza belki mümkün olduğunca birer makale vermeye çalışacağız. Ya da birkaç kişiye bir makale vereceğiz. Ve her bir arkadaşımız o makaleyi tanıtıcı bir yazı yazacak. Kitap vereceğiz. Her arkadaşımız o kitabı tanıtacak yani kitap tanıtımı. Biz buna yani kitap tanıtımı diye başlıklarımız var bizim Türkçe kaynaklarımızda da var, İngilizcelerde de var kitap tanıtımı. Onları yapacağız. Tez nasıl hazırlanır bunları işleyeceğiz çünkü inşallah sınıfı içinizden bazı arkadaşlarımız bizim fakültemizde veya başka fakültelerde yarın bir gün yüksek lisansa başvuracak. Yani yüksek lisanslıkta işte neler yaşanıyor neler oluyor bunları inşallah sizinle görüşeceğiz paylaşacağız şu an geçen sene inanın arkadaşlar nasılsa izlemiyor dinlemiyor bizi dolayısıyla herhalde alınmaz bir hanım arkadaşımız bir kız arkadaşımız bizim fakülteyi yüksek lisansı kazandı yani geçen sene inanın arkadaş dedi ki hocam tabi ben öder veriyorum tefsirden Ödev veriyorum, şunları yazmanız lazım, şunları yapın diyorum. Yani e, arkadaş diyor ki ben hocam hayatında hiç yazı yazmadım. Nasıl yazacağım diyor. Hiç hiç mi yazmadın? Hiç yazmadım diyor. Ben asıl arkadaşla epey ilgilendik yani nasıl yapacağını, nasıl yazacağını öğretmek için e, işte biraz da bu tür sıkıntıları görünce dedik ki böyle bir ders koyalım. Arkadaşlarımız e, en azından ana hatlarıyla konu öğrenmiş olsunlar. E, i̇litamlılar olarak yaşlarımızda göz önüne alırsak akademik olarak geleceğimiz var mı? Nereye kadar yürüyebiliriz? <gülüyor> Örneğin ben 40 yaşındayım yaş problemi var mı? Melahat Hanım yaş problemimiz yok. Şu an yine bizim fakültemizde bir hanım e, tabi bu Kayseri ile Hayat'tan mezun bir hanım e, çocuklarını büyütmüş, evlendirmiş. ...artık yani çoluk çocuk yok. Ondan sonra geldi... ...işte sınavlara girdi, girdi kazandı... ...hem de çok başarılı, çok aktif... ...çok e, dinamik bir arkadaşımız... ...ne ödev verdiysek... ...en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Şu an yüksek lisansını... ...bitirmek üzere... ...arkasından doktora girecek ve bu arkadaşımızın da... ...yaşı 40'ın üzerinde... ...ben tabi tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama... E, Araştırma görevlisi için soruyorsanız tabii onun sınırı vardır. Ama yardım doçentliğin sınırı yok. Yani şunu yaparsın. Mesela Huri'ye yazıyor. Melahat Hanım için de söylemiş olalım. Ne yapar Melahat Hanım? Araştırma görevlisi olmaz. Eğer hani diyelim ki düşünüyorsa. Yüksek lisansını dışarıdan yapar. Ondan sonra doktorasını dışarıdan yapar. Doktorasını bitirdikten sonra isterse yaşı 50 olsun, 60 olsun fark etmez bir üniversiteye yardım doçent olarak atanır. E, galiba burada bir sıkıntı olmaz yani. E, hani memuriyete girmenin bir yaşı var tabi hele e, ama o yaşı tabii tabi aşmamış olmak lazım. Fakat e, araştırma görevliliğin sınırı vardı. Diğerinde sıkıntı olmaz arkadaşlar. Beceremezsek bizi bırak, biri bırak yani bizi bırakmayın diyorsun Hatice herhalde. E, ama Melahat e, Melahat Hanım diyelim Sonuçta yardış, tabii tabi yardoşluk e, normal art 657 sayılı devlet memurları kanunundan farklı bir şey. Yani biz 2547 sayılı kanuna tabiyiz, üniversitelerle ilgili kanuna tabiyiz. O yüzden siz çalışmaya bakın. Bir de şunu da belirteyim yani maksat sadece üniversitede hoca olmak olmamalı. Mesela e, içimizden bazı arkadaşlarımız maka, ilmi makale yazsın, kitap yazsın. Bak ben her zaman söylüyorum. Sözü geri gelmişken söyleyeyim. Bakın, Türkiye'de yani bu kadar ilahiyat fakültesi var. Değil mi? Bu kadar işte dini eğitim veren kurumlarımız var. Bu kadar dini eğitim alan insanımız var. Hamdolsun çok var. Allah daha da inşallah arttırır sayılarını. Ve mesela çok da kız öğrencimiz var. Şu an bizim fakültemizde öğrencilerimizin %70'i kız. Diğer ilahiyatların Çoğunda da böyle. Hatta hepsinde böyle. Marmara'da öyle. Sakarya'da öyle. Diğerlerinde de öyle. Şimdi bu kadar kız arkadaşımız kız öğrencimiz var. Okuyor. E i̇şte İlütam'da da gene bildiğim kadarıyla kızların sayısı daha fazla. Mezuniyette gördük. 3-5 erkek var. Gerisi hep kızdı. Şimdi bu kadar hanım arkadaşımız bu kadar kız arkadaşımız eğitim görüyor. Okuyor da. Mesela kaç tanesi akademik ilmi kitap yazıyor. Ya bir ilmihal bile yazan yok ya. İnanın çok üzülüyorum. Bir ilmihal ya. ya. Hanımlarla ilgili bir ilmihal yazsın bir arkadaşımız var. Derste de söylüyorum ya. Bu büyük bir ihtiyaç, büyük bir zaruret. Ya bir bayan arkadaşımız bir ilmihal yazsın. Camilere zarureten hanım imam konulacak ila dedi. <gülüyor> yani olabilir. Ee, yani o da olabilir. Ama en azından en azından dediğim gibi ya bir Düşünebiliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla e, İlahiyat Fakültesi eğitimi almış ya da Yüksek İslam Enstitüsü eğitimi almış, bir, eğitimi almış bir hanımın yazmış olduğu bir ilmihal kitabımız yok ya. Arkadaşlar. Bir e, Galiba bir doktor hanım bir ilmihal yazdı ama tamam onu da saygıyla karşılıyoruz. Onu için demem ama bir bayan ilahiyat eğitimi almış bir bayanın bir ilmihal yazması gerekmez mi ya? Yani çok affedersiniz. Hal hanım kardeşlerimiz hayız halini, nifas halini erkeklerin yazdığı imal kitabına öğreniyorlar. Olmaması lazım. Mesela tefsir. Arkadaşlar yüzlerce tefsir var erkek, erkeklerin yazdığı. Ciltlerle söyleyecek, söyleyecek olursak binlerce, on binlerce cilt tefsirimiz var erkeklerin yazdığı. Ya Allah aşkına hanımlarımız niye bir tefsir yazmıyorlar ya? Bak Emine ne, nelere değiniyor. Aile imamlığı diye bir şey çıkacak ileride ee, yani değişiklik olacak Türkiye'de tabi bu kadar hanım arkadaşımız okuyor elbette ama dediğim gibi yani maksat sadece imam olmak müezzin olmak efendim yardım toçant olmak çant olmak olmamalı yani doğru bilgiyi öğrenip doğru bir şekilde bunu insanlara aktarmak da çok önemli bir iştir bunun yolu işte mesela televizyonlarda her türlü insan var çıkıp konuşuyor ama böyle yani eli yüzü düzgün dini konulara hakim, iyi bilen iyi anlatan, ilahiyat mezunu. İlahiyat mezunu bir arkadaşımızı televizyonda görüyor musunuz? Yani diğer alanlardaki arkadaşlar bir şey söylemiyorum. Çıkan çıksın. Doğru dedikten sonra bir şey demiyorum ama ya bir de bizim bu arkadaşlarımız çıksınlar ya orada bir, onlar bir anlatsınlar. Çıkmıyorlar yani. Yapacak çok şey var. Hanım arkadaşlarımız yapacak çok şey var. Eee diyor ki Ayşe Betül bu kitap olayını yıllardır çok isterim fakat akademik kariyerde ilerlemeden ne kadar onaylanır ve rağbet görür ki yazılan. Merak etme Ayşe Betül sen doğruyu yaz kesinlikle itibar görür. Tamam. Üstelik i̇şte zaten biz de bu dersi de size niye koyduk? Akademik olarak bir kitap nasıl yazılır inşallah burada onun arasında işleyeceğiz. Ee, yani azıcık bir katkımız olursa ee, inşallah o, o, onu öğrenmiş olursunuz bizde bir katkıda bulunmuş oluruz ve siz de inşallah yazarsınız ama lütfen rica ediyorum yazın ya bakın hadis alanında yazılacak çok şey var o kadar çok yazılacak hani bir hanım eli değilsin ben inşallah yakında bir makale yayınlayacağım bitti ee, hem İngilizce olarak hem Türkçe olarak yayınlayacağım ee, makalenin adı şu Kur'an'a dokunan narin eller Hanım müfessirler. Yani böyle bir narin eller. Yani hanımların narin elleri muazzez kitabımız Kur'an'a dokunsun değilsin ya. Yani açın, okuyun. Ne anlıyorsunuz? Hem daha önceki müfessirlerin yazıklarından yararlanarak bir şeyler yazın. Hem de bir kadın olarak bir hanım olarak ya bir hanımın kendi bir iş dünyası vardı ya. Erkekler kendi iş dünyalarına göre yazıyorlar. Bir hanım da kendi iş dünyasına göre şu ayetleri bir tefsir etsin Allah aşkına ya bir, bir kendinizi katın oraya. Tabii ki saptırma yapmayacağız. Ben kadının diye ille de her şey kadınlığa göre. Yani kadınca tesir diye bir şey olmaz. Ama kadının, hanımın ruh, ruh e, halinin, e, manevi dünyasının, o, o narin, o ince, o latif, o zarif dünyasının tefsire yansıması iyi olmaz mı? O duygularını tefsire aktarması iyi olmaz mı? Bunu yapalım arkadaşlar. Ne olur. Bunu da bunu hep Söylüyorum ama hala bir şey yapan olmadı. <gülüyor> Gülhan'ın kaya ne güzel. Tembe tersi. Evet yani neden olmasın Gülhan'ım? Olsun yani. Siz de yazın ne olur bir şeyler yazın. Bak Emine Arlı diyor ki Hazreti Ayşe annemizi örnek almalıyız. Evet arkadaşlar inşallah makalem yayınlanınca size de söylerim. Siz de alır okursunuz zaten biz ilk müfessirlerden biri olarak Hazreti Ayşe'yi gösteriyoruz. Hazreti Ayşe düşünebiliyor musunuz? Yani sahabe içerisinde diyelim ki öne çıkmış müfessirler bir, tefsirle uğraşanlar yani Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesud, bin Kâb dördüsi kim derseniz bence Hazreti Ayşe'dir. Yani dört kişiden bir Hazreti Ayşe. Bu kadar önemli. Ama ondan sonra yapan olmamış arkadaşlar. Ondan sonra ta nereye kadar biliyor musunuz? E, yıllara kadar tefsir yapan olmamış. Düşünün ya. Neyse ben e, şükürler olsun bugün tefsir yazan hanımlar var. Azla olsa işte 5, 10, 15 her neyse var. Türkiye'de de bir iki hanım yazıyorlar. Henüz biten bir tefsir yok ama yazanlar var. Mesela e, Semra e, e, Kürün Çekmeğil bunlardan biridir. E, tefsir yazıyor. 8 cilt çıkardı daha da çıkaracak inşallah. Ama mesela bir ilahiyat eğitimi almış. Uzaktan eğitim yoluyla veya örgün eğitim yoluyla ilahiyat eğitimi almış. Tefsir dersleri görmüş. Tefsir dersleri almış. Tefsir usulü dersi almış. Tefsir tarihi dersi almış bir arkadaşımız. O, o nosyon çok önemli yani. Bunları okumak sana çok şey katıyor, çok şey kazandırıyor. Bunları almış bir arkadaşımız. Orada edindiği bilgileri de gözünde bulundurarak bir tefsir yazsa iyi olmaz mı? En çok hadis rivayet edendir aynı zamanda. Ne kadar güzel emine Bugün niye hadis konusuyla ilgilenmeyen ilgilenen bayanlarımız yok Emine? Üstelik hadisleri bazı hadislerde biliyorsunuz yani kadının kadınlık e, ruhunu incitecek bazı böyle ifadeler var. Bu ifadeler gerçekten kadınları rencide etmek için mi kullanılmış, yazılmış? Nedir bunlar? Erkekler erkek vakış açısıyla yazıp yazıp gidiyorlar. Neden bir hanım kardeşimiz bu hadisleri Buna göre değerlendirip yazmıyorum mesela kesinlikle ihtiyaç var. bulunmuşlardı da geçmişte kadına bakış açısından sindirilmiş olamazlar mı? Yani Melahat Hanım tabii ki yani bazı nedenler söz konusu edilebilir yapılabilir. ileride zaten belki bu konuda da tartışacağız konuşacağız sizinle. neden kadınlar bir şey yapmıyorlar ilim adına. Neden mesela bir hadis kitabı yok, bir tefsir kitabı yok, bir fıkıh kitabı yok, bir kelam kitabı yok, bir dinler tarihi yok. Hiçbir şey yok ya. Kadınlar bir şey yapmamış mübarekler ya. ya Bizim ilahiyat alanında. Ha, hadis hocalığı yapanlar vardır arkadaşlar. Hafızlık yapan kadınlar, hanımlar vardır. Ama böyle hani kitap yazan eser bırakan maalesef olmamış. Annem hep derdi bu kitapları hep erkekler yazmış. Ondan kendilerini her yerde haklı göster. Zehra annenin elinden öp. Oldu mu selamlarımı da söyle. Doğru söylemiş yani. Erkekler kasten kendilerini haklı çıkarıyorlar diye bir şey söylemeyelim. Ya, haksızlık yapmıyorum. Ama yani arkadaşlar erkek erkektir. Baktığı zaman erkek bakış açısına göre bakar. Kadının da bir bakış açısı vardır. O da, o da bakabilmeli. Yani inanın ileride size zaman zaman örnekler vereceğim. Yani erkekliğinden kaynaklanan bazı ifadeleri, tefsir kitaplarına yansıtan, sırf erkek olduğu için onları yazan bir sürü müfessirimiz var. Eminim o ayeti, o konuyu bir hanım müfessiri işleseydi öyle demeyecekti. Diyen erkekler çok var. Yani zaman zaman size örneklerini vereceğim. E, o yüzden e, kadınların duygusal olup en çok şairin erkekler arasında çıkması gibi. <gülüyor> evet, kadınlar duygusal. Ama şiirleri yazanlar erkekler nasıl bir şeyse anlamak, anlamak lazım. Neyse. Hocam ileride ciddi ciddi araştırma ve yazmak istediğimizde istediğimizde kapını sık sık çalsak memnuniyetle yani böyle bir şey yapmak isteyen arkadaşlar yani hepinize kapım açık. E, Sümeyye neredesin? Sümeyye dinliyor mu beni? Veya Tuğba Çençen yani arkadaşlarımız ne zaman gelseler kapım açık onlara diyorum çayda ısmarlamaya çalışıyorum değil mi? Yani, <gülüyor> e, dolayısıyla gelirseniz ben elimden gelen her türlü yardımı size e, vermeye çalışıyorum. Benim maksadım öğrencilerime faydalı olmak. Ben hep şöyle düşünüyorum. Diyorum ki yani sonuçta biz ilim yolunda ilerleyen insanlarız. Ama bu yolda her birimiz ötekinin e, destekçisi olmalıyız. Ve ben, mesela ben Diyelim ki bir basamaktaysa merdivenin bir basamağındaysa ben öğrencilerin elinden tutarak onu bulunduğum basamağın bir ötesine çıkarmalıyım. Çıkarmazsam ben görevimi yapmamış olurum. Eğer ben öğrencimin elinden tutup onu oraya çıkarmazsam ya da sadece kendi makamıma getirsem, bulunduğum basamağı bile getirsem bu hizmet değildir arkadaşlar. İlim ilerlemez. Hele hele gebede bırakmışsan ilim çöker. Görevimiz nedir? bizden sonra gelenlerin elinden tutup onları bir adım ilerimize götürmek. Ben öyle yapacağım. Siz daha sonra gelenlerin elinden tutup bunları bir adım daha öteye götüreceksiniz. Böylece ilim erdiveninde basamak basamak ilerleyeceğiz. İlerleme böyle olur. Eğer böyle olmazsa ne olur biliyor musunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani hadisi var değil mi? Ee, allah Teala ilmi ilmi e, e, Alacak diyor Peygamberimiz. Ya Resulallah yani böyle nasıl alacak ilmi diye sordukları zaman sahabeler diyor ki ilim ehli olanlar vefat edecekler. Onlar e, tabii ki geride gelenleri yeteri kadar yetiştirip bir ön basamağı, bir üst basamağı çıkamadıkları veya yerlerine bile getirmedikleri için geride kalanlar cahil kalacak, yetişemeyecek. O cahil kalanlar, cahil yetişenler, cahil olanlar hem kendileri, insanları yanlış yola sektirilecekler hem kendileri de yanlış yapacaklar. İşte o zaman da ilim ortadan kalkar. İlim ortadan kalkması böyle oluyor. Ve bu da o zaman fantazeri sana işte kıyameti bekleyin olacak. O yüzden görevimiz şu. Ben şahsen bakış açım öyle kanaatim öyle. Eğer ben benden sonra gelen öğrencilerimi bulunduğum noktadan bir adım öteye götürmezsem bir hoca olarak görevimi yapmış saymam kendi. Demek ki bir yerde bir yanlışlık bir eksiklik yapıyorum. Bunun için uğraşıyorum. Ya. inanın yanıma gelen aslan arkadaşlara ne bilsem onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Kim bir şey yazsa sorsa hocam şuna bir bak dese seve seve e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizden de e, yani böyle bir şey gelirse e, elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah. Tamam mı arkadaşlar? Zaten bu dersi koymamızın maksadı da bu. Böyle inşallah bugün sohbet ettik ama önümüzdeki ders inşallah dediğim gibi makale çalışması yapacağız. Kitap çalışması yapacağız. Mesela şunu yapacağız arkadaşlar. Şunu yapacağız. Diyeceğim ki ben size hatta şimdiden söyleyeyim. Haftaya herkes ona göre hazırlığını yaparak gelsin. İçinizden akademik çalışma yapmak isteyen veya araştırma yapmak isteyen tekrar söyleyeyim. Herkes akademik çalışma yapmak durumunda değil. Her, her, her birimiz yardımcı doçan doçan. Ee... Tamam. Evet. Melek. Evet. Evet. Evet. Tamam. Ee, peki. Yani şunu diyecektim. Ee, her arkadaşımız e, eğer araştırma yapmak istiyorsa, e, gerek akademik araştırma gerekse dediğimiz gibi kitap yazarak, makale yazarak dergiler var, gazeteler var bir sürü değil mi? Oralarda yazılar yazarak bu millete, bu asil millete bu İslam ümmetinin İslam aleminin belki yani umudu olan millete bir şeyler anlatmak suretiyle dininin, imanının, kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak suretiyle bir şey yapmak isteyen varsa içinizden şimdi mesela alanını belirlesin. İçinizden bir arkadaşımız diyecek ki ben mesela dinler tarihine daha çok meraklıyım. Ben diyeceğim ki o zaman arkadaşlar hadi gelin hep beraber dinler tarihinde çalışma yapmak isteyen bir insan hangi kaynakları mutlaka bilmeli? Araştırma yaparken, inceleme yaparken yani her bilim dalının kendine göre temel kaynakları var. Bunları hep inşallah burada işleyeceğiz sizinle. Tefsir alanının temel kaynakları nelerdir? Bir arkadaşımız tefsirden araştırma yapmak istiyorsa nelere bakması lazım? Hadisten yapmak istiyorsa nelere bakması lazım? Fıkıhtan yapmak istiyorsa nelere bakması lazım? Diğer alanlarda inşallah bunları mümkün olduğunca size hem siz araştırma yapacaksınız. Mesela ben diyeceğim ki arkadaşlar haftaya diyelim ki tefsir olsun. Yani oradan başlarım. Haftaya tefsir alanında araştırma yapmak istesek hangi temel kaynakları bilmemiz lazım? Hangi temel kaynaklara bakmadan araştırma yapmamalıyız? Ee, bunun gibi inşallah çalışmalar yapacağız. Yüksek lisansta seminer hazırlamak nasıl oluyor? Onu da konuşur muyuz hocam? Tabii ki Hürriye ne demek? E siz sorun ben inşallah ben hepsini size açıklarım. Yüksek lisansta biz ne yapıyoruz? Hangi dersler Mesela hangi alanlar var? İçinizden biri şunu bilemeyebilir. Yani yüksek sansı yapmak istiyorum ama hangi alanlar var? Ben size inşallah alanların tamamını tanıtacağım. Hangi dersler var? Hangi dersler okutuluyor? Onları e, inşallah e, göstereceğim, anlatacağım size. Böylece siz bu konuları bilen, bilen biri olarak hani başvurmak istediğiniz, istediğinizde başvuracaksınız. Oldu mu arkadaşlar? Kimler makale istedi? Hürriye yani e, Tabii ki yani hoca, bakın mesela ben Huriye, sen diline tarif yapıyordun değil mi Huriye? Ha, tamam Huriye bugün zaten geldi görüştük. Ben benden ders alan öğrencilerinden kesinlikle ve kesinlikle makale istiyorum. Onlara ben bilimsel bir makale nasıl yazılır onun e, hani kurallarını veriyorum ve makalelerini nasıl yazmaları gerektiğini söylüyorum. Şu diyorum ki işte bu şartlara göre ben size makale istiyorum. Ona göre not veriyorum arkadaşlar. Yani biz hepimiz istiyoruz Hırriye. Ee, dört ders var. Hepsi istiyor. Bak görüyor musunuz? Mesela vize sınavı yerine de ben bazı hocalarımız yapabilir Hırriye. Yapan hocalarımız ama mesela ben de vize sınavı yerine ödev veriyorum. Çünkü daha geliştirici oluyor. Öğrencim bir sürü konuyu, bir sürü kitabı araştırıyor. Ee, oradan bir makale çıkıyor. Hatta ben biz şu şartı getirdik buraya yani e, mesela ben şunu söylüyorum diyorum ki içinizden hanginiz bir makale yazıp da onu bir yerde yayınlarsa ben ona yüz vereceğim. Yayınlamak şartıyla. Yani bir dergide yayınlayacak. E, yani hedefimiz öğrencimizi bir dergide makale yayınlayabilecek noktaya getirmek. Bunun e, için Çalışıyoruz. Tabii bugün makale yazar arkadaşımız, yarın tez yazar, öbür gün kitap yazar. İşte böylece gelişmiş olur arkadaşlarımız. Ee, Huriye, ben söylüyorum muhtemelen hocalarım. Mesela Ekrem Hoca dersinize geliyor mu Ekrem, Ekrem Demir hocamız? ya geliyor mu? Ee, neydi onun adı? Gazeteye yazmıştın ya seminerde. Ha seminerde eğer Ekrem Hoca gelse kesinlikle Ekrem Hoca da ister sizden. Mustafa Tekin Hoca geliyor değil mi size? Yani e, tamam arkadaşlar. Yani i̇nşallah e, hedefimiz bu derste size faydalı olmak, geleceğe doğru bir önünüzü açmak, ufkunuzu açmak, e, ona göre sizi e, hazırlayabilmek olacak. Bu akşam bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah haftaya dediğim gibi lütfen her arkadaşımız, herkes düşünsün. Hangi alanı düşünüyorsunuz? Yani ilahiyat olabilir, ilahiyatın dışında da olabilir. Hangi alanda yüksek sanası yapmak istiyorsunuz ya da hangi alanda mesela makale yazmak, kitap çalışması yapmak istiyorsunuz onları tespit edelim. Biz o alanların kesinlikle e, bilmemiz gereken kaynaklarını burada işleyelim, tanıyalım, tanıtalım. E, ona göre de hazırlığımızı yapalım. Oldu mu arkadaşlar? Hadi bu akşamlık bu kadar. E, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah haftaya tekrar bir arada oluruz. Allah'a emanet olun. Allah rahatlık versin.